Ama oğlu bu sevdadan kolay vazgeçeceğe benzemiyordu. Muhammed İbni Reşid'e karşı kazanacağı zaferin düşü, her zaman zihnindeydi. Ve babası, Necid üzerindeki bütün kraliyet haklarından vazgeçtiğini ilan ettiği zaman, Abdülaziz'in iktidar için duyduğu bastırılmaz tutkuyu harekete geçiren, işte bu düş oldu. Kendisine yürekten bağlı birkaç arkadaşıyla birlikte, ki bunların arasında kuzenleri Abdullah İbni Cilovi, ve i̇bn Musaat da vardı, bir takım gözüpek bedevileri de yanlarına alarak, hırsızlar gibi gizlice, Kuveyt'ten yola çıktılar. Topu topu 40 kişiydiler. Bayrakları, davulları yoktu. Zafer şarkıları söylemiyorlardı. İşlek kervan yollarından kaçınıyor, gündüzleri saklanıp, geceleri yol alıyorlardı. Sonunda Riyad dolaylarına varıp, gözden uzak bir vadide kamp kurdular. Aynı gün Abdülaziz, 40 muharip içinden kendisine 5 arkadaşı seçti ve kalanlara şöyle dedi. Biz altı kişi şu anda kaderlerimizi tamamen Allah'ın eline bırakıyoruz. Riyada gidiyoruz. Kazanmak ya da doğru bildiğimiz yolda ölmek için. Eğer şehirden vuruşma sesleri işitirseniz derhal yardımımıza koşarsınız. Fakat eğer yarın akşama kadar hiçbir şey işitmezseniz, o zaman biliniz ki biz ölmüşüz. Bizim için dua eder, mümkün olduğu kadar tez davranarak gizlice Kuveyt'e dönersiniz ve böylece altı adam yola koyuldu. Gece bastırırken şehre vardılar ve İbn Reşid'in adeta şehir halkını aşağılamak için ele geçirdiği şehrin surlarında yıllar sonra açtırdığı gediklerden birinden geçerek şehre girdiler. Silahları harmanilerinin altında dost doğru Reşidi Emir'in konağına yürüdüler. Kapı sıkı sıkı kilitliydi. Emir Reşidi yönetimine düşman halkın girişimlerinden korktuğu için, gecelerini konağın karşısındaki kalede geçiriyordu. Abdülaziz ve arkadaşları konağın kapısını çaldılar. Kapıyı bir köle açtı. Açar açmaz da tepelenip bağlandı. Susturuldu. Evin içindeki öteki hizmetçiler de aynı şekilde kontrol altına alındılar. Zaten bu saatte evde birkaç hizmetçiyle birkaç kadın bulunurdu. Kahramanlarımız, Emir'in kilerinden kendilerine hurma bulup karınlarını doyurdular. Geceyi nöbetleşe Kur'an okuyarak geçirdiler. Sabahleyin kalenin kapıları açıldı ve Emir silahlı muhafızların uşakların ortasında dışarı çıktı. Bunu gören Abdülaziz ve arkadaşları, Ey Allah'ım! İbni Suud sana sığınıyor diye haykırarak yalın kılıç olup bitenden şaşkına dönen düşmanın üzerine atıldılar. Abdullah İbni Ciluvi kargısını emire doğru fırlattı. Ama emir atik davranıp kargıdan kurtuldu. Kargı şiddetli bir titreşimle uçup kalenin kerpiç duvarına saplandı. Bugün hala oradadır. Emir panik içinde kapıya doğru geriledi. Abdullah emirin ardından tek başına kalenin içine daldı. Bu arada Abdulaziz ve dört arkadaşı sayılarının çokluğuna rağmen ani saldırı karşısında ne yapacaklarını şaşıran muhafızlarla boğuşuyorlardı. Abdullah'ın kovaladığı emir biraz sonra kalenin damında gözüktü. Aman diliyor, merhamet istiyordu. Ama Abdullah oralı olmadı. Emir öldürücü darbeyi alıp damdan aşağı yuvarlanırken aşağıda Abdülaziz şöyle bağırıyordu. Bu tarafa gelin ey Riyad ahalisi, İşte ben buradayım. ''Ben Abdülaziz, İbni Suud soyundan Abdurrahman'ın oğlu. Sizin gerçek emiriniz.'' Ve bunu duyan Riyadlılar, kuzeyli zalimlere kin besleyen şehir halkı, silahlarını alarak prenslerinin yardımına koştular. Bu arada dışarıda gürültüyü duyan 35 savaşçı, develerini dört nola kaldırarak şehrin sokaklarına daldılar. Kısa süren bir çatışmadan sonra Abdülaziz, şehrin tek hakimi durumuna geldi. Bu olay... 1901 yılında vuku buldu. Abdülaziz 21 yaşındaydı. O zaman gençlik dönemini aşarak hayatının ikinci devresine, yetişkin bir adam ve yönetici olarak olgunlaşma devresine giriyordu. İbni Suud adım adım şehir şehir ilerleyerek Necit toprağını İbni Reşid ailesinin elinden çekip aldı. Onları kendi topraklarına, Cebel Şamvar'a ve onun merkezi durumundaki haile kadar kovaladı. Bu yayılma, taktik ve jeopolitik kuramlarla, uzmanca haritalarla, teknik hesaplarla çalışan bir kurmay heyetinin eseriymişcesine iyi hesaplanmıştı. Oysa İbni Suud'un ne öyle uzman taktikçileri vardı, ne de haritayı sökebilecek adamları. Yayılma, spiral yol izliyordu. Merkez, Riyad'ın çevresinde ele geçirilmiş herhangi bir toprak bütünüyle teslim alınıp, merkezle bütünleştirilemediği sürece daha ileri gidilemiyordu. Önce Riyad'ın doğusunda ve kuzeyindeki bölgeler ele geçirildi. Sonra batıdaki çöllere doğru ilerledi yayılma. Abdülaziz'in kuzey yönündeki ilerlemesi oldukça yavaştı. Çünkü bu bölgede İbni Reşit ailesi oldukça güçlüydü hala. Ayrıca 20-30 yıllık bir ittifaka dayanarak Türklerden destek görüyorlardı. İbni ise da şiddetli bir mali sıkıntı içindeydi. Necid'in güney eyaletleri, büyük savaşçı grupları uzun süre besleyecek durumda değildi. O günler, diye anlatmıştı İbn-i bana bir keresinde. Öylesine fakirdim ki, Şeyh Mübarek'in vaktiyle hediye ettiği mücevher, kakmalı bir kılıcı, kuvvette bir Yahudi'ye rehim bırakmak zorunda kaldım. Eyerimin üzerine bir halı atabilecek kadar bile param yoktu. Bu ilk yıllarda, İbn-i zorlu günler yaşatan bir başka problem daha vardı. Bedevi kabillerin tutumuydu bu. Şehir ve köyler dışında Orta Arabistan öncelikle bir bedevi toprağıydı. İbni Suud ile İbni Reşit ailesi arasındaki savaşın seyri, sonuç olarak her aşamada bedevilerin tutumuna bağlıydı. Onların desteği ve muhalefeti tayin ediyordu sonucu. Onlarsa dönek ve değişkendiler ve çoğunlukla kazanan tarafa ya da kendilerine daha büyük çapul vaat eden tarafa diyorlardı. Bu ikili oyunun en önde gelen figürlerinden biri, kalabalık Mutayr kabilesinin güçlü reisi faysal Ed Daviş'ti ki, onun desteği başarı ibresini çoğu zaman rakip ailelerden birinin ya da ötekinin lehine çevirebiliyordu. Hediyelerle yükünü tutmak için haile gelip İbni Reşidilere yanaşır, sonra çark edip yalnızca iki ay sonra ihanet etmek üzere İbni Suğuda sadakat yemini etmek için Riyad'a gelirdi. Hiçbir şeye inanmayan, korkunç bir iktidar hırsıyla yüklü, cüretli, kurnaz bir adamdı. Onun bu kaypak seciyesi İbn Suud'un geceleri uykusunu kaçırıyordu. Böylesine çetin problemler altında bocalayan İbn Suud, sonunda önceleri sadece politik bir manevra olarak düşünülen ama zamanla bütün yarımadanın çehresini değiştirebilecek büyük bir proje olarak gelişen bir plan tasarladı. Göçebe kabilelerin yerleştirilmesi planıydı bu. Şurası muhakkaktı ki, yerleşik hayatı seçen Bedeviler, muhalif güçler arasında oynadıkları ikili rolden vazgeçmek zorunda kalacaklardı. Göçebe olarak yaşamak onlara, gerektiği zaman çadırlarını söküp, sürülerini önlerine katarak bir taraftan öteki tarafa rahatça geçebilme imkanı veriyordu. Ama yerleşik hayat şartlarında bunu yapmaları imkansızdı. Çünkü bu takdirde, muhalif taraflardan biriyle ittifakı bozup da ötekine geçmek demek, sahip oldukları her şeyi, evlerini, ekinlerini kaybetmek demek olacaktı. Onun, bu doğrultudaki çabalarını, göçebe hayat tarzı yanında yerleşik hayatın üstünlüğünü vurgulayan İslam öğretileri de destekliyordu. Bu çabaların bir parçası olarak kral, göçebe kabileler arasına, İslam'ı öğreten ve yeni düşünceleri umulmadık bir başarıyla öğütleyen alimler gönderdi. Böylece kısa bir zaman sonra İhvan örgütü doğdu. Yerleşik hayatı benimseyen Bedeviler bu örgüt içinde teşkilatlanmaya başladılar. İlk İhvan yerleşim bölgesi, Eddaviş'in de mensup olduğu Alva Mutayr kabilesinin yerleşim yeriydi. Artaviya adını alan bu yerleşim bölgesi, birkaç yıl içinde 30 bin nüfuslu bir şehir haline geldi. Birçok kabile bu örneği izledi. İhvan örgütlerinin dinsel coşkusu ve savaşçı potansiyeli, İbn Suud'un elinde güçlü bir siyasi araç durumundaydı. Bu noktadan sonra onun savaşları artık yeni bir çehre taşıyordu. İhvan'ın dinsel heyecanlarıyla beslenen bu savaşlar, aileler arası iktidar mücadelesi olma hüviyetini aşarak iman yolunda verilen savaşlar olup çıkmışlardı şimdi. İmanın bu yeniden uyanışı en azından İhvan için kişisel kaygıların ötesinde bir anlam taşıyordu. 18. yüzyılın büyük müceddidi, Muhammed İbni Abdülvehab'ın İslam'ın ilk kaynaklarına dönüp, yüzyılların birikimi bid'at ve hurafelerden arınmayı öğütleyen, öğretisine sıkı sıkıya bağlılıklarıyla ihvan, kişisel doğruluk ve ihlas konusunda, şüphesiz biraz taşkın bir anlayışla da yüklüydü. Ama onların çoğunun, her şeyden çok istediği şey, sadece kişisel doğruluk ve takva değil, aynı zamanda, adına İslami cemaat denen adaletli bir toplumun kurulmasıydı. Kavramlarının çoğu ilkel ve heyecanları çoğu zaman bağnazlık ölçüsünde tek boyutluydu belki. Ama kendilerine yeterli ve uygun bir eğitim verilse ve doğru bir istikamet gösterilseydi, Allah yolunda sahip oldukları derin ve samimi adanma tutkusu pekala görüş ufuklarını genişletmelerine Ve bütün bir Arabistan'ı toplumsal ve manevi planda gerçek bir diriliş hamlesi içinde ayağa kaldıracak aksiyonun tohumu olmalarına yeterdi.